her biri bin yerden gelen günahlara karşı bir dil ile nasıl mukabele eder, galebe eder, necat bulur diye mütehayir kaldım. Bu tahayyüme mukabil ihtar edildi ki Risaletin Nur'un hakiki ve sadık şakirtleri Mahbey'inndeki düsturu esasi olan iştiraki amali uhreviye kanunu ile ve samimi ve sadık tesannüt sırrı ile her bir halis ve hakiki şakirt bir dil ile değil belki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 bana bir cübbe giydirmek ve üstadlık vaziyetini alacak kendilerine güvenenler bulunmadı ve evliyayı azimeden dört beş zatın da vefat etmeleri cihetiyle elli altı senedir icazetin zahir alameti olan cübbeyi giymek, bir üstadın elini öpmek, üstadlığını kabul etmek hakkımı bugünlerde yüz senelik bir mesafede hazret Mevlana Zülcenaheyn, Halit Ziyahettin kendi cübbesini pek garip bir tarzda bana giydirmek için gönderdiğini bazı emarelerle bana kanaat geldi, ben de o mübarek yüz yaşında cübbeyi giyiyorum, Cenab-ı Hakka şükrediyorum. Haşiye, Risale-i Nur şaakirtlerinden ve ahiret hemşiremizden Asiye namında bir hanım eliyle o mübarek emaneti aldım. Sayt Nursi. Emin ve feyznin Isparta'daki kardeşlerine üstadlarının hastalığı hakkında bir mektuplarıdır. Ramazan-ı şerif'te beş gün sal mı visal içinde, Gıda olarak ekmeksiz muhallebi üç ve beş altı kaşık soğuk yoğurt, üçüncü gece yarım kaşık muhallebi ve dördüncü gece iftarda sulu şehriyeden beş kaşık ve beş kaşık da yine o şehriyeden sahurda ve yoğurt keza üç dört kaşık. Beşinci gece tanesiz gibi gayet hafif şehriye beş altı kaşık, sahurda ise yine beş altı kaşık. İşte beş günde pirinç çorbası su sayılmamak şartıyla şehriyeden beş dirhem, yoğurt süzülse on dirhem, muhallebi susuz altı yedi dirhem, mecmu otuz dirhem gıda ile beş gün savm visal yalnız teravih noksan olarak sair vazifelerin yapılması, risalet Nur şakitlerine ihata edilen inayatın harikalarından bir kerametini gördük. Hem üstadımızdan hiç görmediğimiz ikimiz yani feyzi emin,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 leyle Kadre layık bir tarzda çalışmaya başladı. Risale-i Nur şakitlerinden gelen bu dua şifa, harika bir mucize gibi bir keramet olduğunu biz gözümüzle gördük. Risale-i Nur şakitlerinden emin feyzi. Bizden bir ay uzakta bulunan Risalet-i Nur şakitleri, üstadımızın hastalığının aynı zamanında, hastalığının vaziyetini rüyada aynen gördükleri gibi, Sabri ve Hafız Ali'nin tayifeleri de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 Mesai diniye tahdis-i nimet zımnında zikre vesile olduğu fakire bu sene Leyle-i Kadir'den bir gün evvel ihtar edildi ki bu sene Leyle-i Kadri iki gece yap. Bendeleri de cemaate şöyle söyledim ki: "Üstadım sellemehullahu ve afahu, bazı bu gibi mübarek geceleri bazı maksatlara binaen o Leyle-i Mübareke'yi için bir gece evvel hatta Mahut geceden bir gece sonra daha ihyaya sah ederlerdi." Biz de o İsre-i onun hesabına leyla Kadri iki gece yapacağız diye niyet ve karar ettik. Birinci gecede Evrad-ı Bahâiyye ve Tesbihat ve Sekine ve Delailül Hayrat ve Cevşenül Kebir gibi ders ve virtlerimizde çalıştık. İkinci gece keza hem nasihat demek ittibaciyetiyle cihetiyle Üstadımızın hesabına yüz cemaatle Takabbelallah çalıştırılmışız. Sonra Isparta, Atabey, İslamköy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 Namazdan sonraki tesviyatlar Tarikat-ı Muhammediyedir Aleyhissalatu vesselam ve Velayet-i Ahmediyyenin vesselam bir evradıdır. O noktayı nazarda ehemmiyeti büyüktür. Sonra bu kelimenin hakikati böyle inkişaf etti. Nasıl ki risalete inkılap eden Velayet-i Ahmediyye vesselam bütün velayetlerin fevkindedir. Öyle de o velayetin tarikatı ve o velayeti i kübranın evrad-ı mahsusası olan farz namazların akabindeki tesbihat, o derece sair tarikatların ve evradların fevkindedir. Ve bu sır dahi şöyle inkişaf etti. Nasıl zikir dairesinde bir mecliste veyahut hatme-i nakşiyede bir mescidde, birbiriyle alakadar heyet mecmuada nurani bir vaziyet hissediliyor. Öyle de kalbi hüşyar bir zat, namazdan sonra Subhanallah Subhanallah deyip tesbihi çekerken, o daire-i zikrin reisi olan zat-ı Ahmediyenin Aleyhissalatu vesselam muvacehesinde tesbih elinde 100 milyon adam tesbih çektiklerini manen hisseder. O azamet ve ulviyetle, Subhanallah Subhanallah der. Sonra o serzakirin emri manevisiyle ona ittibaen Elhamdülillah Elhamdülillah dediği vakit o halka-i zikrin ve o geniş dairesi bulunan Hatmi-i Ahmediyenin Aleyhissalatu vesselam dairesinde yüz milyon müritlerin, Elhamdülillah elhamdülillah'larından tezahür eden azametli bir hamdi düşünüp içinde elhamdülillah elhamdülillah ile iştirak eder. Ve keza Allahu ekber Allahu ekber ve duadan sonra la ilahe illallah la ilahe illallah 33 defa o tarikat-ı ahmediyye'nin aleyhissalatu vesselam halka-i zikrinde ve hatmi i kübrasında o sabık mana ile o ihvan-ı tarikatına nazar alıp o halkanın zâkiri olan zat Ahmediyye'ye Ali salatu müteveci müteveccih olup elfu elfi salatin ve alf elfi selamın aleyke ya Resulallah der diye anladım ve hissettim ve hayalen gördüm. Demek tesbihatı salatiyenin çok ehemmiyeti var. Sayit Nursi. Hafız Ali'nin bu defaki mektubunda çok mübarek ve yüksek duası bizi en derin ruhumuzdan mesrur edip şükre sevk etti ve her musibet zedeye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 ve istifadeye zarar gelecekti. Çünkü o esrar-ı gaybiye zevkli ve meraklı olduğu için nazarı kendine çekecekti. En büyük ve en yüksek maksat olan hakaik imaniyeyi ikinci derecede bırakacaktı. Onun için idi ki, Sûre-i İdâca enesrullah remzinde esrar-ı gaybî gösterildi. Birden kapandı, perde indi. Hem bu sır için ki, o yolda istihdam edilmedik, Yalnız o mesleki tevafukiyenin tereşhhatından Risale-i Nur'un hakkaniyetine bir imza ve cezaletine bir zinet ve hurufu kuraniyenin intizamından ve vaziyetinden tezahür eden bir nevi icaz çıktı, daha o yolda çalıştırılmadık. Said Nursi